Merhabalar Matbaat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Bu akşam tiyatromuzun duayenlerinden, hocalarından, yönetmenlerinden, oyuncularından biri olan Can Gürzap konuğumuz. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can Gürzap'ın geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan Perde Arkasından, Devlet Tiyatrosu Gerçeği alt başlığıyla çıkan Perde Arkasından adlı kitabı. Ee, üzerine sohbet edeceğiz ee, önce şu sorudan başlamak istiyorum ee, 45 yıllık 1966'da ilk e, oyununuz ve 2011'e kadar e, kesintisiz devam eden bir e, aktif tiyatro e, yaşamınız söz konusu bugün de devam ediyor ama e, 45 yıldan sonra gelen bir kitap olarak elbette çok değerli bir kitap ama neden bu kadar gecikti Son sorudan başlıyorum. Şimdi e, aslında ben bunu e, on sene önce yazmaya başladım. E, o daha küçük çapta bir kitap düşünüyordum. Fakat e, yazdıkça genişledi, yazdıkça genişledi, yazdıkça genişledi bir tarihçe e, halini aldı. Ayrıca tarih mi, tarihçi değilim estağfurullah böyle bir iddiam diyor. yok ama en azından kronolojik bir e, çalışmada diyebilirsiniz. İşin içine kronoloji ve tarih girdi mi iş zorlaşıyor. Ama e, e, bunun yanında da ben 10 yıl sürekli tabii çalışmadım. Yani, ba, bir yıl ara verdim, bir buçuk yıl ara verdim. Ee, biraz daha olgunlaşmak mı diyeyim? Biraz daha olaylardan uzaklaşıp daha e, bir uzaktan bakmak mı diyeyim? E, ne bileyim biraz daha e, öfkemi azaltayım mı diyeyim? E, çünkü hakikaten... Ee, çok öfkeli zamanlarımız oldu. Çok Hı. üzgün ve kızgın zamanlarımız oldu. Ee, ama benim bu mesleğim, üstelik de baba mesleğim e, ve çok sevdiğim bir iş. Öyle olunca da e, bazı şeyleri yazmak gereğini duydum. Ve ben e, yani elimde çok, ben belgeci bir insanımdır. Çok çalışma vardır. Babamdan kalmış olan ee, oldukça büyük denebilecek bir kitap sayısı vardı. Ee, yani nedeni yani bir takım e, olaylarla karşılaştık. Can sıkıcı olaylarla karşılaştık. İşte politikacıların e, devlet tiyatrosuna müdahaleleri oldu. Işte bürokratların oldu. Halbuki e, tiyatro ile politika bağdaşmaz. Yani, ayrı ayrı şeylerdir. Yani real politika. Evet Anlamında evet evet evet şey. tabi tabi yoksa konu olarak tabi değil e, işleyişi açısından evet, çünkü evet. hakkı olarak politikacı bilmez ama bizim ülkemizde de e, bu, yani bu bakanlıklar birilerini bir, bir bazı politikacılara dağıtılacak e, tamam da e, bundan anlayan bu işe biraz yakınlığı olan en azından e, kişilerin buraya gelme öyle kişiler de geldi gerçekten e, onlar da devlet yatırımları rahat çalıştı ama ondan sonra Hele son zamanlarda e, entelektüellerden de, e, o entelektüel olarak ben e, bakmak istemiyorum mesele. Çünkü bir entelektüel efendim özellikle tiyatrolar kaldırılsın demez pek çok yazar. E, hiç hayatında tiyatro yazmamış, yani tiyatro konusunda herhangi bir görüş bildirmemiş, yazı yazmamış köşe yazarları. Vay e, efendim televizyonda e, çıkıp konuşanlar ne lüzum var efendim? Devletin tiyatrosu mu olmuş? Şimdi bu ödenekli tiyatro adı devlet tiyatrosu. Devletin tabii ki tiyatrosu olmaz. Ama adını ne koysalardı? Adı bunun devlet tiyatrosu ya da 1936'da faaliyete geçmiş olan konservatuar Temsil Müzik Akademisi'nden sonra devlet konservatuarı adını aldı. Devlet konservatuarının devamı olan bir yapı devlet tiyatrosu denecek Ne diyecek yani o anda? Ee, o kelimeyi kullanmak zorunda başlık olarak yani başka ne deseydi ama bu demek değildir ki yani devlet dediğiniz şey çok <gülüyor> e, muğlak bir kavram yani geniş bir kavram e, bir parti iktidara geldiği zaman devletle bütünleşiyor tabii ki devlet tiyatrosu e, ya da herhangi bir sanat herhangi bir e, tiyatro bir partinin görüşünün tiyatrosu olmaması lazım. O zaman iş başka yerlere gider. o, zaman o tiyatro olmaktan çıkar. O hükümet tiyatrosu. Yani olmuş. hükümet tiyatrosu da yani olmaz. İşte. yani ismarlama iş yapacaksınız. Ismarlama sanatta ismarlama iş hiçbir zaman tutmamıştır, olmamıştır. Işte. Bütün bakın bütün dünyadaki yapılan e, yönetimlerin ...ısmarladıkları işlere e, başarılı olamamışlardır. E, tiyatro tarihinin çöplüğünde Aynen gezinir o oyunlar. Aynen öyle. Şimdi böyle olunca da yani sürekli eleştiri eleştiri bunlar zaten yatarlar iş yapmazlar para alırlar alınan para da sanki paraymış gibi. Şuna ve o kadar alakasız o kadar beklemediğim tahmin etmediğim kimselerden bu eleştiriler geldi ki ben o aralar bu son olaylarda yani Hı -hı. şehir tiyatrosu arkasından da devlet tiyatrosu konusundaki olaylar. Ee, acaba ilave yapayım mı dedim sonra editörümle konuştum sonra dedim ki bu ilave yaparsak buna. Ee, bir yama gibi olur. Ben bundan sonra yazmayı düşünüyorum. Yani sonuçta bu bir orada tarih denemesi kitabı, bir evet, tarih evet. kitabı. O yüzden. Evet. Ee, o bakımdan e, yani ben bu kitabı bitirdiğimde bu olaylar bitirdikten daha sonra başladı. Ve bana Pek çok kişi şunu sordu yani ne, nasıl bunu yaşıyorum içinde buraya doğru gidiyordu ama hiçbir zaman kapanacağının teraffuz edilebilmesini düşünmedim evet, o... açıkçası. Ya da özelleştirme olmaz yani devlet teraffuzunu nasıl özelleştireceksiniz ee, kapanır ama e, dünyanın hiçbir bütün ülkelerinde uygar ülkelerinde devletten ya da büyük vakıflardan yardım alan ya da onların e, desteklediği harcamalarını onların yaptığı e, tiyatrolar hepsi bunlar yani Almanya'ya da bakın tiyatrosu çok ileri olan ülkelere Amerika'ya bakın Kanada'ya bakın e, Amerika'da Kanada'da azizde çok büyük vakıfların desteklediği tiyatrolardır e, ve ödenek diğer ülkelerde de devletten ödenek alırlar bunlar evet. ayrıca özel tiyatroları da vardır e, tamam özel tiyatro bizde de var ama yani devlet tiyatrosunun özelleştirilmesi özel tiyatro haline getirilmesi söz konusu olduğu zaman tiyatro biter ben hem özel tiyatroyu biliyorum hem şehir tiyatrosunu biliyorum hem devlet tiyatrosunu biliyorum. Ve Türkiye'yi iyi biliyorum. Ee, i̇nsanların meseleye bakışını iyi biliyorum. Onun için biter yani bir amiral gemisidir devlet tiyatrosu, hmm. e, Türk tiyatrosunun. E, öyle başlamıştır ve her zaman da öyle olmuştur. Ama özel tiyatrolara, e, yan gözle bakıyorum zanneder Ben de bir özel tiyatro oyuncusuyum. Evet. Özel tiyatrolara bugünkü yapıldığından daha çok çok daha fazla yardım yapılması gerekiyor. Evet o muhakkak. En azından tiyatrolara salon kazandırılması gerekiyor. Bunu da kim yapacak? Devlet yapacaktır. Peki e, kitabın içerisinde evet e, bir güncele dair bir ekleme yapmadınız ama ön söz metni daha güncele evet, evet, şey evet, yapan, evet. dokunan bir metin evet. ve orada tam da bu işte tiyatroculara isnat edilen o şeylerden ne derler özelliklerden ya da suçlamalardan, bir, ya da suçlamalardan birine örneğin, örnek olarak gösterilebilecek hani onlardan biri bu metni ön söz metnini eline alsaydı işte bak tam da dediğimiz gibi diyeceği. E, tartışma yaratacak bir takım cümleler de var e, ön söz metninde. Örneğin devlet tiyatrosu kültürsüz sanat fakiri bu ülkenin e, kültürüne ve sanatına katkılarda bulunmaya çalıştı. Türk tiyatrosu dünya tiyatrosu için kısa ülkemiz için uzun bir yol katetti diyorsunuz. E, bunu... Ama düşe kalka diyorum. Ha, düşe, düşe kalka. kalka. Yara, yara ala ala yara berha ala ala, ala, evet, ala ya. sanat böyle yani. olur mu? İşte yani hani bu cümleyi cımbızla çekerek e, pekala şey diyeceklerdir. E, i̇şte tam da dediğimiz gibi bu adamlar bütün topluma e, yukarıdan bakan adamlardır. İşte kültürsüzmüşüz, sanat fakiriymişiz. E, gerçek değil mi? Yani eğitim durumumuz ortada. Yani ben bu hmm. e, herhangi yani oranlar bir, üzerinden her, herhangi bir döneme ben bunu e, isnat etmiyorum. Yani eğitim durumumuz ortada. Sürekli değişen bir eğitim sistemimiz var. E, ve bakın tiyatro dediğiniz zaman tiyatro bir öğreticidir. Okulda öğrenmediğiniz, öğrenemediğiniz, öğrenemeyeceğiniz şeyleri tiyatroda öğrenirsiniz. Bu kültürsüz topluma tabi kültür vermek için gel. Tiyatro bir sanattır. ...niye yüksek, yüksekten bakılsın... ...bir sanatçı e, duyarlılığıyla bakıyorum... ...ben bir sanatçı duyarlı, ...bir düşünür duyarlılığıyla bakıyorum... ...ve e, bu topluma... E, ...çok da önemli hizmetleri vardır... ...yani şimdi bu yukarıdan bakmak... ...gerçeği söylemektir... ...gerçeği değil... Ve ...bakın orada şey yapıyor... ...belirtiyor... ...düşe kalka diyorum... ...çerme takıla takıla diyorum... Evet, ...yani evet. bunlara rağmen... ...biz bunu yaptık... yapmaktayız. ...yani yaptık... ...koca devlet tiyatrosu... ...bunu söylemek istedim... Peki bu tartışmalar içerisinde... ...zannediyorum... Ee, ana problemlerden biri devlet tiyatrosundaki devlet tiyatrolarındaki e, oyuncuların tabi oldukları o memur maddesi Çünkü e, geçenlerde yani bundan birkaç ay önce e, inceden kültür e, o bizim kardeş programda e, memur kavramı üzerinden giderken e, şeyi o yasa maddesini okumuştuk ve oradaki kelimelerin aynısı e, bu devlet tiyatroları tartışmaları, şehir tiyatroları tartışmaları içerisinde resmi söylemin kullandığı kelimelerle birebir aynıydı. İşte e, milletine saygılı olacak, örfün adetine bilmem ne olacak, kültürünü yüceltecek falan filan. Yani işte Kanun bu adamlar o e, memur maddesine bağlı, o memur maddesine ne diyor, bunları bunları diyor, bunlar da bunu yapmıyor. Ee, Gibi bir meşruiyet e, şeyleri... E, zemini yaratıyorlar kendilerine ve e, lanet olsun doğru. Şimdi bakın. Yani, yani o madde o, o çünkü bir şey bıçak. Tamam. Yani, Şimdiye yani kadar şey ekmek olacak, kesilmiş olması adam kesilmeyeceği anlamına Peki, gelmez bakın. bıçak. Yani ne diyor orada ne diyor? Memleketine, vatanına, milletine e, kültür e, vermek, e, e, onlara çeşitli yönlerden e, şey yapmak, e, yüceltmek, yücel, yani, vesaire, e, zenginleştirmek. Hamasi bir madde o yani. Bir eğitim yani. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuruluş kanununa bakarsanız aynı şeyler vardı e, işte, O dönemde ilk defa kurulan kurumlar bunlar. O dönemde ne deseydi kanun gerekçesi olması lazım. Bir gerekçe yazıyorsunuz. Evet. Hangi gerekçeyle? O Hamas'i laflardır bunlar hep kullanılır bugün yazılsa belki bugün de bunlar kullanılacaktır ama onun altındaki bazı maddeler var ki tiyatroyunun işleyişi ile ilgili tiyatronun bakış açısı yani o gün tiyatroyu devlet mi tiyatro oyuncularını devlet mi bunu yapmak zorundasınız başka çareniz yok nereden nasıl kazanacaklar tiyatro yok ki Türkiye'de doğduuz kaç tane özel tiyatro hele Ankara'da kaç tane özel tiyatro var yapmak zorundasınız ama yıllar geçtikçe bu Batı ülkeleri tiyatrolarında da bazıları, özellikle İskandinav ülkelerinde, o, onlar da memur, onlar da bizim şeyimize benzerler, benzer ama... Tabii bir kültür farkı da var e, arada. Muhakkak. Başka e, yaptırımları var onların yaptırım. Ama devlet memurunun bir yaptırımı yok. Yani gelmedi, oynamadı, bilmem ne yapmadı. Yani istediğiniz gibi çalıştıramazsınız sanatı. E, o bir kişiyi memur yaparsınız. Düşünün ben o örnek vermiş Mesela bir, bir, gayet güzel bir şey. Heykeltıraş. Gayet güzel heykeller yapıyordu. E, geldi devlet memuru oldu. Oraya bir taş koyduğunda heykel dedi. Şimdi <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Onun için o gerekçe olarak onların yazılmış olması lazım. Ama bakın 49 yılından 2012 yılına kaç yıl geçti işte, ve dünya nasıl değişti? Işte, tam da bunun altını değişti? çizmek için Heh, şey yapıyorum. Yani, o. o madde hala devam ediyor. Olması i̇şte, zaten problem. Gereksiz, gereksiz. problem. o. Tiyatro kötü bir şey yapmaz. Bir tiyatrocu yani bir oyun seçerken ya ne güzel bak cinayeti e, katili ediyor Şu oyunu oynayayım da şu toplumun ahlakını biraz oynayayım demez. Dermediyse eyvallah biter. Ya Değil. da hırsızlığı yüceltemezsiniz. Yani o kafayla bakarsanız yani, suç ve ceza, şey, suçu suçum övüyor yani şimdi bunu e, mu söyleyeceğiz e, e, e, e. yani? Aynen öyle evet. evet. Bunun onun için e, bakın ben bilimde 1960'larda okumuştum. E, İtalyan tiyatro yasası diyor ki 1960'lardaki bir yasada, yani o zaman okuduğum yasada altında diyor ki yasanın bu yasa her 10 yılda bir değişir diyor. Çünkü 10 yılda bir Hele hele Türkiye i̇şte bu. her gün belli değişimler neler, neler yaşıyoruz neler gündem En büyük değişiyor? gündemimiz bir hafta sürüyor. Bir hafta sürüyor. Şimdi burada da 10 e, yılda e, ne büyük değişimler oluyor düşünün ki kanun tadil edilmiş bizde. Daima kanun tadil edilmiş ama kanun özüne yeteri kadar inilerek yapılmamış bu. Niye yapılmamış? Çünkü burada po politika meselesi var bir yerde. Yani o, orada öyle bir madde eklenir ki oraya kanun değiştirirken. Sabah karşı oynanırken bir madde eklenir, bu kanunu ararsınız o zaman. İşte o tehlike de var. Anladınız mı? Ama böyle olacak diye zaten işte bakanın bakanların gelmesi, bakanların ilk devlet tiyatrosunu kurtaracağım demesi, devlet tiyatrosunu politikadan kurtaracağım diyerek gelip de daha fazla politikanın içine çektiğini ben gördüm zaman zaman. Hayır, bu yasa nasıl olur? Gökten zenginleyemeyecek. Biz kendimiz keşfetmeyeceğiz. Var bunlar, bütün Avrupa'da uygar ülkelerde nasıl oluyorsa burada da tabii kendi şartlarımız var. Yani orada kadar tiyatromuz yaygın değil, tiyatromuz eski değil demin orada belirttiğiniz gibi. Orada bir gelenek halini almış. Yani eski eski oyunları oynuyorlar, orada da fazla oyun yazılmıyor artık. Eski eski oyunları oynuyorlar yine salonları dolduruyorlar. Tabii. Ama bizde bizde devlet memuru olması bir sanatçının sadece kendisi açısından sorun değil. Aynı zamanda tiyatronun işleyiş açısından da sorun oluyor. Her şey o şablona göre kurulmuş çünkü. Mesela bir madde vardır diyor ki şeyini diyor esas işini yani esas işi nedir bir aktörün devlet tiyatrosunda oyun oynar, reji yapar. Esas işini aksatmamak kaydıyla dışarıda film yapabilir, dublaj yapabilir, bilmem ne bilmem ne yapabilir, dizi yapabilir diyor. tamam? Mı? Ama siz izin alırken ne yapıyorsunuz? Ben şu televizyon dizisinde ya da şu filmde oynayacağım. Bunun için bana diyorsunuz izin verin. Sonra matbu kağıtlar çıktı. Şimdi soruyor orada. Konu ne? Ya kardeşim <gülüyor> konu bir işte devletin yani sinemalarda oynayan, oynayacak olan ya da televizyonlarda oynayacak olan bir dizi. Yani onu nasıl anlatırsınız ki konusu? Aşk yani, bilmem yani. ne. E aşk olmuş şey yani? ne olur? Nefret olmuş ne olur? Yani sana ne? Niye yani. soruyorsun bunu bana? Eğer öyle bir şey olsa zaten onları mahkemeye verirler. Eğer bir Hı. sorun olursa değil mi? Yani vatana film ihanet. Zaten vizyonu çıkamaz. Şöyle, biz mesela yani. bizi, bizi neredeyse yorgun savaşçı yaptık diye neredeyse vatana ihanetle bir tuttular. Yani düşünebiliyor musunuz? Devlet kendi yaptırıyor. Kendi askerini kullanıyor. Kendi mekanlarını kullanıyor, parasını veriyor. Ondan sonra hiç, kaç kere şeyden geçiyor? Söylün adını. Denetimden geçiyor, geçiyor. Ee, Ondan sonra öyle olduğu halde devlet bunu e, yakıyor. Yani evet. Acı bir şey ya. Bu oyunu yakıyoruz biz zaten. Sürekli yakıyoruz. Evet. Cezamız yakmak. <gülüyor> Peki e, şimdi şeytanın avukatlığını yaparak soruyorum ki... Tabii e, tabii, tabii. ...daha tabii. ateşli e, şey basarız diye. Tabii, tabii. E, bu tartışmalar içerisinde şimdi perde arkasından e, kitabınız... ...sonuçta devlet tiyatrosunun tarihini e, ortaya koyan e, evet. bir kitap olduğu için... E, bu tartışmalar içerisinde hep şey e, söylemi de vardı e, efendim bunlar da şimdi e, ortaya çıktılar niye şimdiye kadar hiç e, böyle eleştiriler bilmem neler devlet tiyatrosuna getirmiyorlardı şimdi biz bu yasayı çıkarınca mı e, eleştirecekleri tuttu? Hayır hayır çok çok daha önceleri kaç kere oldu bu? İşte. Kaç kere oldu orada hepsi şey yazı, Kaç kere oldu? Kaç kere e, e, yürüyüş yapıldı? Kaç kere tiyatrolarında toplantılar yaptılar? Bunun amacı bakın siz yasa uygulamıyorsunuz. Yasanın dışına çıkıyorsunuz. Bizim tüzel kişiliğimize şey yapıyor. Benim mesleğimi zedeliyorsun. Hı hı. Ben her gece 500 kişinin karşısında hesap veriyorum. Bu rahmetli Kerim Afşar abimizin lafıdır. Evet. Her gece benim o hesabımı sen bozuyorsun yani oraya çomak sokuyorsun ve ben halkın karşısında zor durumda kalıyorum giderek. Mesela öyle bir şey oluyor ki bir şey ödemeleri kesiyorlar. Tak diyor durduruyorlar. Bitti. Ya bir oyun çıkartıyorsun. Nasıl kesersin zamanında ilan etmişsin ne zaman şey yapacağımı? Nasıl? Çoğu zaman biz cebimizden verdiğimizi biliriz. Sonradan aldık gerçi ama oraya borç, buraya borç. Cebimizden ama verdik. onun vaktinde çıkması için vaktinde iyi. çıkması gerekiyor. Bizim aldığımız terbiye bu. Bana ne ya? Bakan ya da müsteşar şey vermemiş, ödenek kesmiş diye o kendi kendinize diyemezsiniz. Seyirciye de diyemezsiniz o zaman kendi kendinize söyleyemeyeceğiniz bir şey. O bakımdan e, pek çok Yani şimdiye kadar rahatınız da, yerindeydi de hayır, şimdi bozulmuş bir hayır, durum. Hayır değil değil. Bu kaçıncı yazıyor orada Bir mücadele tiyatrosu. tarihi var aslında. Mücadele tarihi var tabii. Yani burada devlet tiyatrosunun Birleştiği tek nokta benim kardeşim, ben inanmadığım, güvenmediğim, bana yanlış e, yapan bir insana, çünkü burada tüzel kişilik bana verilmiş. Kanunda verilmiş, hem yani de 1949 yılında tek parti döneminde tüzel kişilik. Tüzel kişilik bir nevi özelliktir. %100 Ve bizim kanunumuz, e, hala bakın o yıl e, çıkmış olan kanun bugün, mesela bir iki tane genel müdür bunu uygulamıştır. E, özellik uygulayabilirsiniz. Ne de özellik uygulayabilirsiniz? Oyunlara karışmazsınız, karışmadılar. Oyun seçimine rol dağıtımına karışmadılar reisörüne karışmadılar özellik oyun seçimiyle olur rol dağıtımıyla olur bir de parasal olur ama parasalı yapamadılar parasalı çünkü o yasa maddesidir para bütçe meselesi Or oralarda öyle fazla oynayamazsınız sonra bir açık olur bir şey olur başınız derde girer yani o iyi tamirin işidir iyi tamir de kimdir genel müdürdür ama diğerlerinde yapıldı ve çok da iyi sonuçlar alındı. Ne yaptılar? Mesela Turgut Özakman zamanında yapıldı bu. Ee, geniş bir e, koordinasyon toplantısı yapıldı her se e, sezon kapanınca. Bir sonraki sezonun çalışmaları yapıldı. Ee, bölge müdürleri çeşitli kendi aralarında. Onlar da küçük oyun seçme kurulları kurdular. Oyunlar seçildi. Ee, önerildi. %99'da kabul edildi. Yani bir, bir sorun çıkmadı. Zaten eee söyleyin seçmek e, ve oyuncuların eee oyuncuların rol dağıtımını yapmak e, reisör ve genel e, sanat yönetmeninin o bölge tiyatrosu sanat yönetmeninin işidir. Hiçbir sorun çıkmadı. Gayet güzel işledi. Ama öyle olmayacak olaylarla karşılaştık ya yeter diyorsunuz yani. Kaça arka arkaya arka arkaya bir aralar e, devlet tiyatrosu neredeyse ya da bakanlık şey mahkeme salonu koridorları gibiydi. Onu mahkemeye ver, o mahkeme, o onunla mahkemeye Ya bir bakıyor, bir de baktığınız zaman, şimdi tabii, tabii Türkiye'nin bir aynası, baktığınız zaman orada var, yani bir ara 4 senemi 3 senemine mi ne, 19 tanemine genel müdür değişmiş, 3 ay genellik müdür, 15 gün genel müdürlük yapanlar var. <gülüyor> ama o zaman... Koltuğa bakın, oturmuş kalkmış. Ama o zaman devlet tiyatrosunda rüzgar, yaprak kımıldamıyor, her şey tıkır tıkır gidiyor. Hı, i̇şte... ...ben bu tiyatroyu düzelttim... ...ben bilmem ne... ...ya kolay iş değil bu ya... <gülüyor> ...hayatımızı verdik... ...hala ya bak burada da şunu yapsaydık daha iyi olurdu diyoruz. Peki tam da o noktada işte... E, ...kitabınızda altını çizdiğiniz noktalardan biri de... ...tiyatro dünyasının... E, ...Türkiye'nin entelektüelleri tarafından... ...bir miktar yalnız bırakıldığının evet. altını çiziyorsunuz. Evet. Örneklerinde veriyorum orada. Bunun evet. hem içeriden yani bir evet. öz eleştiri yapacak olursanız evet. hem de dışarıdan evet. nedenleri nelerdir sizin, sizce? 3-4 dakikamız var. Evet. Bunu da evet. bahsetmeden geçmeyelim. falan bilmiyorum. Orada yazdığım şeyler ama bir kitap halinde ancak bunu bir kelimeyle, ilk kelime söyle, söyleyemem. Orada kitapta belirttiğim gibi yani bizim kabahatimiz yok mu ama bu çoğunluk değildir. Hmm. Çoğunluk değildir. Hmm. Çok küçük bir azınlıktır eee İlişkiler Bakanlığı, Müsteşarlığı. Yani bir kere Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü olmak için kanunda şöyle bir madde yazar. Bana göre o da yanlıştır. Yurt dışında, yurt dışında ve yurt içinde kendini kanıtlamış, ispatlamış şey. Tabii Hı -hı. ki kendini kanıtlamış, ispatlamış olacak. A ama peki bunun idarecilik vasfı var mı? O var. Baş o başka bir şey. Ha, o başka bir şey. Peki sahnedi çok iyidir ama e idareye başka bir şey. tabi tabi Şimdi e ama şimdi şöyle bir şey Burası devlet dairesi olduğu için birini atıyorsunuz. Üçlü kararname. Hı hı. Kararnameyi imzalayanlar kimler? Siz atıyorsunuz. Neye göre atıyorsunuz bunu? Bu kişiyi neye göre atıyorsunuz? Birinci atandı kurucu Musil Ertuğrul. İkinci Cüneyt evet. Gökçer. Ama ondan sonra neye göre yani hangi kıstasa kriteri göre atıyorsunuz? Atama nasıl yapılır? Üçlü kararname denilen bakan, başbakan, cumhurbaşkanı imzası. O zaman politikanın göbeğindeyiz biz. Bitti. Anlatabiliyor muyum? bunları da yapmak zorundasınız çünkü devlet dairesi burası. Evet. Işte. Bunlara o eşli evet işte. kararnameyi yapmak zorundasınız. O şey almış. Ben de diyorum ki ya bunu ya Başbakanla evvelden bir ara biz Başbakanlığa bağlıydık. Gayet iyi gidiyordu her şey. Ya da Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir müsteşarlık yapılsa çok daha iyi olacak. Çünkü orada mecburen yani sanattan iyi kötü anlayan ee, ille ile politikacıların şeyine gelmemiş. Mesela bir Bozkurt Güvenç diye bir e, şey vardı, e, müsteşarımız vardı, bir, şeye bağlıydık o zaman e, başbakanla. Son derece kültür, son derece yapıcı, son derece... Ondan sonra e, mesela ilk kültür bakanımız e, Talat, Talat e, Halman, o da son derece zarif. ...yol açan, yani kültür bakanı... ...sahayı açacak, sahayı düzenleyecek... ...yol açacak. Nedir yol açması? Ee, o, o, oy, oyun oynanacak... ...alanları, sahaları... E, o, ...tespit edecek. Tiyatro binaları yaptıracak. Ee, i̇nsanların, sanatçıların... ...rahat edebilecekleri ortamları... ...sanatlarını rahat icra edebilecekleri... ...ortamları hazırlayacak. Yoksa sanata bizzat müdahale... ...etme bilmeden nasıl edeceksin ki? Evet. Son bir dakikada şunun e, haberini vermeden e, programı bitirmiş olmayalım. Bu kitap e, devlet tiyatrosu gerçeği odağında bir e, tarih kitabı, bir tür tarih kitabı e, perde arkasından. Kendi bakış açımda var tabii. Evet, için tabii tabii evet. yani Can Zapın e, objektifinden devlet tiyatrosunun e, şeyi. Ama objektif tarihi. tiyatronun objektifi de çok yakın bana göre. Evet ama e, yakın zamanda Can Gürzap'ın kendi gözlerinden... Evet. Bir kitap Ama galiba. Ama pek yakalan olacak. Hiç olan bir, bir buçuk yılı alırlar. <gülüyor> Ama evet, daha yani kolay hani olacak. O 10 yıldan daha yakın sonuçta. Tabii tabii daha iyi olacak. Evet. Bunun bir devamını <gülüyor> da e, inşallah. okuyacağız. Evet, inşallah. Çok teşekkür ederiz teşekkür katıldığınız ederim. için. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler. Tamam. Ee, umarım bu devlet tiyatroları, şehir tiyatroları tartışmaları... E, ...odağında, e, perde arkasından e, kitabı da herkesin e, masasında durur ve... Ona göre e, cımbızlamadan meseleleri <gülüyor> tartışıyor evet. oluruz bundan sonra. Evet. Evet. E, efendim bu akşam Perde Arkasından adlı kitabıyla, Devlet Tiyatrosu Gerçeği üzerine odaklandığı kitabıyla Can Gürzap e, konuğumuzdu. E, Matbuatdunyası.gmail.com e, mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatarak teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.